Merhaba. Amazon yağmur ormanlarının durumu hem tahrip edildiği için hem de iklim değişikliği nedeniyle gün geçtikçe kötüye gidiyor. Yeni yapılan bir araştırma Amazon yağmur ormanlarının güney bölgelerinin güçlü sezonluk kurumalar nedeniyle hükümetler arası iklim değişikliği panelinden yani IPCC tarafından yayınlanan son raporda öngörülenden daha fazla risk altında olduğunu gösterdi. Texas Üniversitesi'nden Profesör Ronk Fu liderliğindeki araştırma ekibi 30 yıl boyunca ölçülen yağış miktarlarını kullanarak Güney Amazon'da yaşanan kurak dönemin 1979'dan beri her 10 senede bir hafta uzadığını ortaya çıkardı. Araştırmacılar kurak dönemdeki uzamanın küresel ısınmadan kaynaklandığını düşünüyor. Profesör Fu diyor ki, Güney Amazon'da yaşanan kurak dönem yağmur ormanlarını korumak için oldukça şiddetli. Eğer kurak dönemin süresi uzamaya devam ederse bu yağmur ormanları için bardağı taşıran son damla olur. Kurak dönem kritik eşiği aşarsa yağmur ormanlarındaki hasar nedeniyle yüksek hacimde karbondioksit atmosfere salınabilir. Ayrıca dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip olan bu bölgedeki bitki ve hayvan toplulukları zarar görebilir. Yeni araştırmanın sonuçları IPCC'nin iklim modeliyle çelişiyor. Hatta sere gazlarının dramatik biçimde arttığı IPCC modellerine göre Güney Amazon'da yaşanan kuraklık dönemi bu yüzyılın sonuna kadar sadece birkaç ila 10 gün arasında artacaktı. Bu nedenle IPCC'nin sonuçları yağmur ormanları üzerinde oluşacak baskı yeni araştırmayla kıyaslandığında Oldukça iyimser sonuçlara sahip Amazon yağmur ormanları normalde atmosferdeki karbondioksiti temizliyor fakat 2005'te yaşanan şiddetli kuraklık nedeniyle dünyada bir senede salınan karbonun onda bir kadarı karbondioksit olarak atmosfere salınmıştı. 13 Avrupa ülkesinin Çevre Bakanı Avrupa Birliği'ne yaptıkları çağrıda 2023 için iddialı hedefler belirlenmezse diğer ülkelerin gerisinde kalacakları uyarısında bulundu. Avrupa Birliği Çevre Bakanları emisyon ticaret sisteminde reform çağrısında bulundu ve çevre politikalarının enerji fiyatlarını kontrol altında tutma çabalarıyla çelişmemesi gerektiğini kaydetti. Bakanlar yayınladıkları ortak belgede yüksek miktarda yenilenebilir enerji üreten bazı ülkelerde enerji fiyatlarının da nispeten düşük olduğunu, bu ülkelerin yenilenebilir teknolojiler ihraç ettiğini söyledi. Brüksel'de düzenlenen bir konferansta konuşan İngiltere Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Ed Davie, ''Avrupa Birliği bu pazarda öncü konumdaydı. Ancak Çinliler ve Amerika Birleşik Devletleri bunu bir fırsat olarak gördü ve arayı kapatıyorlar. Avrupa Birliği'nin yeterince hızlı hareket etmediğinden endişe duyuyorum. Bu sefer işleri yerli yerine koyamıyoruz.'' dedi. Kendilerini yeşil büyüme grubu olarak adlandırılan 13 bakan harekete geçilmesi gerektiği konusunda hemfikir. Ancak birlikte detaylar üzerinde anlaşmazlıkları var. İngiltere yalnızca tek bir karbon azaltım hedefi isterken, Danimarka karbonda yenilenebilir enerjide ve enerji tasarrufunda 3 ayrı hedef belirlenmesini istiyor. Portekiz de bunlara ek olarak enerji altyapısının iyileştirilmesi için Dördüncü bir hedef daha istiyor. Avrupa Birliği'nin şu anda 2020 için 3 hedefi bulunuyor. Emisyonları 1990 seviyelerine göre %20 oranında azaltmak, yenilenebilir enerji payının %20'ye çıkmasını sağlamak, enerji tüketimini tahmin edilen düzeylerin %20'si oranında azaltmak. Avrupa Komisyonu'nun iklimden sorumlu üyesi Connie Hedegaard bu hedeflerin sırasıyla %35, %40 ve %45'e çekilmesi Hedeflerinin olası etkilerini değerlendirdikten sonra gerekli olduğunu söyledi. Komisyon bu analizin sonucu doğrultusunda iklim ve enerji için yeni düzenlemeler teklif edecek. Tema Vakfı, Oddi Ormanı ile ilgili bir açıklama kaleme aldı. Açıklamada, 20 yılı aşkın süredir hayatı koruyan, ormanlara sahip çıkan bir kuruluş olarak... ''Türkiye'nin hızlı bir mekansal dönüşüm süreciyle birlikte çok ciddi kentsel sorunlarla boğuşmakta olduğunu, plansız gelişmenin, kentlerin yaşam destek sistemleri olan su havzaları, tarım arazileri, ormanlar ve meraların yok oluşa sürüklendiğini hatırlatmak istiyoruz. Bu yapılaşma ve ormansızlaşmanın daha az karbon tutulması, daha fazla kuraklık ve daha fazla sel, daha az temiz içme suyu anlamına geldiğini unutulmamalıdır.'' Dinliyor. Açıklamanın devamında ise hukuksuzluk ve suç teşkil eden unsurlara vurgu yapıldı ve ODTÜ ormanını korumak isteyen henüz hukuki koşulları oluşmadığı için hukuk dışı ağaç kesimine protesto etmeye yönelik eylem yapan başta ODTÜ öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları olmak üzere doğaya duyarlı vatandaşlarımıza karşı yapılan sert müdahale tarafımızdan doğru bulunmamaktadır. ODTÜ ormanındaki ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınması sadece ODTÜ için değil tüm Ankara halkı için önemli ve gereklidir denildi. Son haberimizde İzmir Gazi Emir'de bir kurşun fabrikasının yıllarca arazisine gömdüğü, Radyasyonlu zehirli atıklarla ilgili olarak firmaya 5.7 milyon lira ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar Gazi Emir'de radyoaktif atıkları toprağa gömüldüğü ileri sürülen eski kurşun geri kazanım fabrikasına 5.7 milyon liralık ceza kesildiğini, bunun Türkiye'de verilmiş en yüksek çevre cezası olduğunu bildirdi. Ancak önemli olan şimdi bu radyoaktif alanın temizlenmesi. Radyasyonsuz, yeşil ve barışçıl bir gezegen dilekleriyle sound yes,